Biliyorsunuz bu programı 2012 senesinden beri Yeşil Dalga programı Tema Vakfı tarafından hazırlanıyorsun diyor Ekibe e, ilk başladığımızda Durkan Dudu vardı o zamanki çevre politikaları koordinatörümüz. Sonra uzunca bir dönem Açık Radyo'nun da deneyimli programcısı Gökşen Şahin ve Tema Vakfı'nın eski çevre politikaları koordinatörü olan Gökşen Şahin. Program hazırlayan son ekibin başında geliyordu. Bundan sonra da aramızda Kenan Doğan'ı, Ferhat Taze'yi ve vakıftan başka arkadaşlarımızı görüyor olacağız. Dolayısıyla halkayı büyütüyoruz. Vakfın içinde daha açık radyoya, yeşil dalgaya sahip çıkan yeni arkadaşlarımıza da mikrofonumuzu veriyor olacağız. Diyerek Kenancığım ben sana sözü bırakıyorum. Evet. Bugün neden önemli? Bugün neden önemli? Bugün Tema Vakfı'nın kuruluşunun 22. yılı. Ve aslında baktığımızda 22 yıl önce kurulcu onursal başkanlarımız Sayın Hayrettin Karaca ve Sayın Nihat Gökyi'yi yola çıktıklarında belki hep e, söylediğimiz gibi iki gönüllü olarak yola çıktılar. Ama bugün geldiğimiz noktada ülke genelinde e, 80 ilde 272 ilçede ve 112 üniversitede örgütlenmiş yapılarıyla 500 bin aşan gönül sayısıyla e, önemli bir e, doğa mücadelesiyle büyük bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bugün de kuruluşumuzun 22. yılı o yüzden önemli bir gün bizler için. İzmir. İstedik ki bunu paylaşalım dinleyicilerimizle de. Hem de Gönüllü Hareket'in 22. <gülüyor> yaşını Saha Gönüllülük Bölüm Başkan Yardımcımız Kenan Doğan'la konuşuyor olmak ayrıca bir keyif. Ama Kenancığım Bilmişim. sen o kadar rahat söylüyorsun ki siz Saha Gönüllülük Bölümü olarak çok alışıksınız. 80 il temsilcisi, 272 ilçe gönüllü sorumlusu, 112 üniversite diyorsun ama düşündüğün zaman aslında ölçek olarak hakikaten çok büyük, çok yaygın ve mümkün olduğunca çalışmalar anlamında da derinleştirme, E, açısından e, çok e, kritik sayılarda bir vakıftan bahsediyoruz. E, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında nasıl bir güç var? Evet aslında kendimizi anlatmak zor birazcık. Yani baktığımızda e, dile kolay söylemesi 500 bine aşan kişi ve bu, Tema Vakfı'nı destekliyorum. Ben Tema Vakfı'nın destekçisiyim, gönlüsüyüm diyen 500 bine aşan bir sayı e, ve ülke genelindeki yaygınlığa baktığımızda bunun arkasında tabii ki bir inanmışlık var. Yani hem Tema Vakfı'nda duyulan güven hem de e, bu davaya duyulan güven var bugün karşı karşıya bulunduğumuz doğa sorunlarını değerlendirdiğimizde herkes artık ülke genelinde, ülkemizin dört bir tarafında ben de bir şeyler yapmalıyım noktasına gelmiş olması bir açıdan bizler için sevindirici tabii. Hakkari'den Edirne'ye, e, Sinop'tan Hatay'a, ülkemizin dört bir yanında e, gönüllerimizle ve gönüllü örgütlerimizle, örgütlenmelerimizle e, bu doğa mücadelesinin bir parçası olmak için çalışıyoruz. E, bahsettiğim gibi benim de e, çalışma tema hakkındaki görevlerimden bir tanesi bu. Bu yaygınlığı daha da artırmak e, ve daha etkin çalışmalar yapabilmek e, bu noktada sesimizin ulaştığı her yerden e, tekrar e, gönlünü destek beklediğimiz dile getirelim herkesten e, tema vakfı olarak e, bu büyük halde yer almak isterseniz herkesi davet ediyoruz çok teşekkür ediyoruz biz aslında bu programı tema vakfı olarak kutluyoruz ama Program tema vakfı hazırlıyoruz ama bugün 11 Eylül 22. yaş günümüz olunca programın genel akışındaki haftanın iyi olayı kötü olayı yerine bizim açımızdan vakfımız açısından önemli bir konuya ayırmak istedik. Türkiye'deki büyük bir gönüllü hareketten küresel ölçekteki başka bir gönüllü harekete küresel ölçekte e, gönüllü bir e, eyleme e, değinmek istiyoruz programımızın bundan sonraki kısmında. Bugün bunu konuşuyorlarız. Öncelikle e, Mahir Ilgaz konuğumuz. Mahir Ilgaz radyonun e, gene yakından tanıdığı programcı olarak, destekçi olarak e, ayrıca 350.org e, olsun diğer alanlarda iklim değişikliği mücadelesinin önemli isimlerinden biri Türkiye'deki hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bir keyif benim için 22. E, yılda <gülüyor> yani daha doğrusu Tema Vakfı'nın kuruluşunun 22. yılında bu programa konuk olmak ayrı bir e, keyif. Çok teşekkür ederiz tekrar hoş geldin. Oradan aslında hakikaten biz bu programı düşünürken yeni programcı arkadaşım Kenan'la hem e, gönüllülükten, gönüllü hareketin öneminden Tema Vakfı'nın 22. yılını kutlayalım dedik ama çok yaklaşan sadece e, hani 10 gün falan kaldı sanırım küresör ölçekte yapılacak başka bir ...etkinliğe, bu gönüllü harekete değinelim istiyoruz. Neler olacak Mahir? Yakında ne var? Küresel anlamda iklimle ilgili ne sarsılacak, niye sarsılacak? Vallahi yakında e, aslında dünyanın gördüğü en büyük iklim eylemi e, var. Eş zamanlı eylemler. E, ondan <gülüyor> bahsedebiliriz. E, evet 10 gün, 9 e, gün hatta. Türkiye'deki eylem için 9 gün e, kaldı. Çünkü Türkiye'deki eylem yirmisinde e, yapılacak etkinlik. Kısaca bahsetmek gerekirse, arka plan vermek gerekirse iklim değişikliği konusunda işte 20 yıldır yaklaşık devam eden uluslararası müzakerelerde tabiri caizse bir arpa boyu yol kat edemediğimiz için maalesef en azından gerçekten iklim değişikliğini kısıtlama adına bir yol kat edemediğimiz için Birleşmiş Milletler Gen Sekreteri olan Ban Ki-moon bir acil durum çağrısı yapmıştı geçtiğimiz yıl. Ve şunu söylemişti işte bu devam etmekte olan müzakere sürecinin dışında bu kısır döngüyü kırmak üzere bir zirve düzenlemeliyiz. O yüzden ben herkesi önümüzdeki Eylül ayında... New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir araya gelmeye davet ediyorum ve burada bu kısır döngüyü artık kıralım iklim konusunda bir adım atalım çağrısında bulunmuştu geçtiğimiz yıl. Ve şimdi bu zirvenin tarihi yaklaştı. 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler zirvesi, zirvesi yapılacak. Ama bahse konu olan ulus devletler ve bunların karar verme süreci olduğu zaman bu kararların alınması, kısır döngünün kırılması o kadar kolay bir şey değil. Ee, ve yine aynı e, atalet duygusu e, maalesef e, gözlemlendi ve bunun üzerine uluslararası sivil toplum bir şeyler yapmaya karar verdi. Yani eğer alttan siyasetçilere, karar vericilere bir baskı gelmezse kendi yerellerinden e, adım atamıyorlar diye e, her yerde örgütlenim denildi. Bunların en büyüğü New York'ta olacak. 21 Eylül'de e, yani şu andaki işte beklentiler e, 200 binden yarım milyona insana kadar e, dünyanın görmüş, gördüğü en büyük yürüyüşlerden bir tanesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bununla bağlantılı eş zamanlı olarak o hafta sonu yani zirveden önceki günlere denk gelen hafta sonu 20 Eylül ve 21 Eylül'de tüm dünyada e, eylemler gerçekleştirilecek ve her e, bölgede, her ülkede, her şehirde oranın öncelikleri öne çıkartılacak. Şu ana kadar e, 138 sadece kaydedilenler bunlar daha fazladır Hı. tahminen ama sadece kaydedilen olarak 138 ülkede 1600'e yakın e, etkinlik ve eylem e, kaydedildi. Ee, ...sadece 20'si ve 21'inde... 21 ...Eylül'ün gerçekleştirilecek eylemler bunlar. Ee, Tam da bu noktada aslında şeyi sorabiliriz. Türkiye'de e, nasıl hazırlanıyoruz? Sivil toplum Türkiye'de nasıl hazırlanıyor bu eyleme? Biz neler yapacağız? Ya da şu an biz dinleyenler nasıl dahil olabilirler? Tabii ki. Türkiye'de de çeşitli yerlerde eylemler var. Ee, İstanbul'da, Ankara'da, Karadeniz'de... ...ben haritaya sabah bakıyordum. Ee, çeşitli yerlerde eylemler var. Bunlardan e, en büyük... ...İstanbul'daki olacak... İstanbul'da 20 ve 21 Eylül tarihlerinde tütün deposu da bir çalıştaylar serisi, toplantılar serisi düzenlenecek. Ve 20 Eylül'ün öğleden sonra saat 5'te tünel meydanında toplanılacak. Galatasaray'a kadar yürünecek. Epey sürprizli bir yürüyüş olacak bu. Renkli bir yürüyüş olacak. Ve oraya gelebilecek insanlara yine işte yerel kaygıları yansıtmak için... Herkes farklı sebeplerden gelebilir. Bu söyleniyor. İşte İstanbul'da yaşayanların kuraklık önemli bir önceliği olmalı diye düşünüyoruz. Hani barajlardaki su seviyeleri %15'lere düşmüş artık kullandığımız suyun kalitesi tartışılabilir bir hale gelmişken İstanbul için son derece kaygı verici. iklim adaleti meselesi son derece önemli. Daha yeni geçtiğimiz aylar içinde Kaybettiğimiz madenciler var. O madencilerin o madenlerde çalışmasına gerek yoktu. Başka iş alanlarında çalışabilirlerdi. Çok daha güvenli iş alanlarında çalışabilirlerdi. Özellikle doğa dostu enerjiler alanlarında. Onlar için orada olunabilir. Kömürün özellikle Türkiye çok yoğun bir kömür kullanıcısı. Kömürün insan sağlığına zararları giderek artarak ortaya çıkıyor. Solunum yolu hastalıkları yol açıyor, kansere yol açıyor. Bütün bunlarla ilgili kaygıları olan insanlar orada olabilir. Ama yeter ki önemli olan orada olmak. Çünkü eğer bu baskıyı yaratamazsak küresel olarak yine adım atılamayacak. Ve e, maalesef e, şu anda üzerinde yaşam bulunduğundan emin olduğumuz tek gezegeni e, yaşama elverişsiz hale getireceğiz. Ve bu bunu söylemek zorundayım. Bunu işte e, gezegenimizin ve çocuklarımızın geleceği içindir. Yıllardır hep böyle kurduk bu söylemi. Bu değişti artık. Yani iklim etkilerini çok net görüyoruz. Bu geçtiğimiz yaz e, İstanbul'da, Ankara'da hani yağışlar olduğu e, büyük self kuraklık dönemlerinin arasında sel felaketleri olduğu hortumlar görüldü. Burada e, çok sık görülmeyen şeyler bunlar. E, ve artık biz yaşıyoruz iklim etkilerini. Biz etkileniyoruz. E, buna gelecek karşı, kuşaklar değil aslında. Şu an günümüzde yaşamaya herkes başladık. Son derece bencil gidiyoruz. olabiliriz. Ciddi söylüyorum. Çocuğu olanlara ayrıca bunu düşünmek zorunda. O Tabii. ayrı bir mesele. Çünkü O çocuklar bugün e, ufak olan e, çocuklar 20'li yaşlarına geldiklerinde e, çok bizden bizim yaşadığımız dünyadan farklı bir dünyada yaşayacaklar. Hayatın çok daha zor olduğu bir dünyada yaşayacaklar. Ve o dünya o kadar sayıda insana kaynak sağlayamayacak bir dünyada yaşayacaklar. E, bunu çocuklarımıza yapabilir miyiz bu konuyu konuşmak zorundayız? Bunu kendimize yapabilir miyiz onu konuşmak zorundayız? Bugün 30'lu yaşlarında olan biri e, emeklilik dönemine geldiğinde... E, Rahat bir emeklilik dönemine, dinlenme dönemine bakamayacak artık. Hayat mücadelesinin devam ettiği bir dönem söz konusu olacak kaynakların azalmasından dolayı. Lise çağında olan çocuklar yetişkinlik dönemlerini çok daha zorlu şartlarda geçirecekler. Tüm bunları engellemek, yavaşlatmak, azaltmak için bu hafta sonu küresel eylem günlerinde İstanbul için 20 Eylül saat 5'te tünelde Ankara için e, saat 11'de tren garında e, orada olmak e, zorundayız, durumundayız. Bir de Ankara'da çok keyifli bisiklet etkinliği var yanılmıyorsam İstanbul'da da bisikletleri bekliyoruz bu arada. Ben ha. kendi bisikletimle giderim zaten. Ha, <gülüyor> güzel. Bekliyorum yani. İstanbul'daki eylemi destekçilerinden bir tanesi de yine bir e, bisiklet kuruluşu. Dolayısıyla e, bisikletçilerde bekliyoruz. Evet. Güzel Sadece de bisikletler gördük. değil başka evet. şeyler de olacak. E, bir kere daha tarihi ve saat isterseniz tekrarlayalım biz dinleyenler için. E, İstanbul'da 20 Eylül'de saat 17'de e, tünelden başlayacak ve Taksim Meydanı'na kadar. Galatasaray'a. kadar çok özür dilerim. Galatasaray'a kadar e, olacak yürüyüşe. Herkesi bekliyoruz o zaman. Sesimizi daha görür çıkartabilmek ve sesimizi duyurabilmek için. Peki bir de benim aklıma seninle konuşurken bir yandan hakikaten çok yine ölçek olarak çok büyük şeylerden bahsettik. Şu anda açıklanan dedi Muhtemelen size ulaşan ülke sayıları da artacak ama 138 ülke 1600 etkinlik. Bu dün ülke, akşam de, baktığım. Ve bu artacak da eylem gününe kadar Art. 20 Eylül'e kadar muhtemelen 20, evet. 21 Eylül haftasına kadar artacak. Peki bu organizasyon nasıl organize ediliyor? Yani bu organizasyonun arkasında kim var? Gönüllü bir Hı -hı. kuruluş mu var? STK Hı -hı. mı var? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii vereyim. Şimdi iki farklı şekilde organize ediliyor. New York'ta ki bu yüzbinlerin katılacağı büyük yürüyüşte bütün Amerika içindeki işte sendikalar, sivil hak kuruluşları, sivil toplum çevre örgütleri çok geniş bir yelpaze var. Onların ayrı bir örgütlenme biçimi var. Küresel olarak yapılacak örgütlenme 350 ork ve avazın çağrısını yaptığı ama sahiplenmediği bir örgütlenme. Yani bu aslında. Bir örgütün, e, spesifik bir kurumun e, veya bir kesimin hareketi değil. Bu iklim meselesi, herkesi ilgilendirdiği için herkesin e, aslında meselesi. E, dolayısıyla da e, küresel örgütlenme büyük ölçüde e, yerel aktörlere bırakıldı. E, kim elini taşın altına so sokarsa aslında, e, kim bu koordinasyon görevini üstlenmek isterse, e, kim bu hareketi... E, Oluşturmak isterse kendi bulunduğu yerde, kasabada, şehirde, köyde veya bölgede neresi olursa onlar yapabilir. Dolayısıyla küresel olarak yüzlerce, binlerce ortak kurumun yer aldığı bir liste var. Bu da peoplesclimate.org sitesine girilirse orada ortaklar bölümünde e, görülebilir. Aslında eylemin adı bile çok, pardon Kenan'cığım, eylemin ben. adı bile çok güzel. People's Climate March halkların iklim hareketi. Evet. Gerçekten halkların özünde e, tabii ki siyasetçilerin karar alıcıların yapması gereken büyük adımlar var. Bu anlamda bireysel olarak yapabileceklerimiz tabii ki var. E, ülkesel olarak, toplumsal olarak yapabileceklerimiz var. Karar alıcıların, siyasilerin siyasi irade çok önemli. İklim aynen, değişikliği aynen. Bu nokta çok önemli. Yani bu, bu noktada bir parantez açmak lazım ben. Bence iklim değişikliği meselesi insanları korkutan mesele. Çünkü o kadar büyük bir mesele ki ya kendi başıma ben 7 milyar arasında ne yapabilirim? Benim atacağım adımlar ne kadar önemli olabilir diye insanlar düşünüyor. Ve çoğu zaman adım atmaktan bu ilk adımın büyüklüğü insanları korkutuyor. Ama burada bizim söylemek istediğimiz şu. Asıl önemli olan bakın bireysel adımlar önemlidir ama asıl önemli olan... E, ulus devletler, uluslararası seviyede bu adımın atılması, e, büyük devlet politikaları seviyesinde bu adımın atılması, bugün Türkiye'de işleyen yani 20 tane kömürlü termik santral varsa bunun 5 katına yüzde çıkartılmaması, e, bunu da ancak e, bu enerjilerden, kirli enerjilerden kirletmeyen insan ve doğa dostu enerjilere geçiş sağlayarak mümkün. E, bunu yapmak için de işte bir alttan baskı lazım, bu politikalara destek lazım, halklar seviyesinde bu desteğin gösterilmesi lazım ancak bu şekilde adım atılabilir. Bunu sağlamakta bir olursak, sokağa çıkarsak bir ihtimal var. Ömer Madar'ın çok sık ettiği bir laf, bu hiçbir şeyin garantisi değil tabii. Yani yani sokağa çıkarak belki hiçbir şey yapamayız ama sokağa çıkmazsak başarı şansımız sıfır. Bu kadar kapsamlı bir hareketin, eylemlerin hem küresel bazda hem de ulusal bazda büyük yankı uyandıracağı da aşikar aslında. Tam da bu noktada şeyi sormak istiyorum yani küresel anlamda yankıları neler olacak neler bekliyorsunuz ve Türkiye'de özellikle bu eylemlerin sonucunda ne gibi bir karar vericiler üzerinde özellikle ne gibi bir yankı bekliyorsunuz bunu öğrenmek istiyorum. Tam da bu arada istersen çok kapsamlı bir soru sordum. Çok da önemli bir soru. Şarkı arası alalım. Ee, kısa... Bana da düşünme şansı oldu. <gülüyor> Zor bir soru oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. 350.org'dan Mahir Ilgaz konuğumuz. 20-21 Eylül'de e, küresel ölçekte gerçekleştirilecek olan halkların iklim hareketinden bahsediyoruz. Kısa bir müzik arası. Ondan sonra Kenan'ın sorusunu Mahir'den dinliyor olacağız. 99 99, 69. Merci de nous rappeler. 2 es que no de la tarde 28 minutos en Radio Recuerdos es que no Su suerte merece un chance. <tose> János Çok da güzel bir parça seçmiş Selahattin bizim için. E, El Pueble, Hunido, Hamasera, Vencido yani e, Birleşen Halklar insanlar Asla e, Yenilmez e, isimli parçanın Mano Negra yorumu Manu Chao'nun eskiden e, faaliyette olduğu gruptan dinledik. Benim hoşuma gitti. Teşekkür ederiz Selahattin. Senin seçiminle <gülüyor> keyifli ve programla çok örtüşen bir müzik dinledik. Evet, ee, müzik arasından önce şey sormuştuk, ee, bütün bu küresel bazda yapılacak eylemlerin özellikle Türkiye'de gerçekleştirecek eylemlerin karar vericileri üzerine etkisi ne olacak? Nedir beklentimiz? E, bunu sormuştuk. Ah, bu güzel bir soru. Asıl mesele de bu zaten. Yani e, bir araya gelmek, e, sokağa çıkmak tek başına... ...yeterli değil, işte bu gösteri demokrasisine öteki türlü dönüşüyor. Asıl mesele devamlılığı sağlamak, ilerlemek. Birincisi şu, yani iki farklı aslında açısı var. Bu karar vericileri, siyasetçilere ne kadar kalabalık olduğumuzu, ne kadar istekli olduğumuzu... ...bu konuda adım atılması konusunda ciddi bir irade olduğunu göstermek. Bu o günlerde sokağa çıkarak olacak bir şey. Sonrasında ise yapılması gereken e, talepleri oluşturmaya başlamak. Net talepleri. Ne konuda ne istiyoruz? Enerji konusunda ne istiyoruz? Bu geçiş nasıl yapılabilir? Bu konuda ilgili insanları bir araya getirip strateji oluşturmaya başlamak ve 2015'te yapılacak olan Birleşmiş Milletler e, olağan e, müzakere turuna e, net bir talepler listesiyle girmek ve bu, et, bu taleplerin üzerinde ciddi baskı sağlamak e, gerekiyor. Bunun içinde e, bir araya geldikten sonra e, dağılmamak ilgili kesimleri sürekli katkısını almak, bu talep listesini oluşturmak, netleştirmek, yapılabilir bir hale sokmak ve bunun üzerinden ilerlemek gerekiyor. Bu konuda çalışmalar çeşitli yerlerde başladı. Türkiye'de de zaten olacak, Türkiye'de de İstanbul'da yapılacak çalıştayların ikinci gününde yani pazar günü katılanların katkısıyla bir talep listesi çalışması başlayacak. Ee, birazcık çalıştayların içeriğinden bahsetmek gerekirse e, neler olacak çalıştaylarda tabi bahsedilleri öngörüyoruz bir kere yani iklim değişikliği dünyada e, ve Türkiye'de ne alemde e, ne kadar etkileniyoruz nelerimizi etkiliyor Bunlar zaten söylenecek eee 2050'ne kadar mücadele eden e, insanların, grupların, kurumların veya aktörlerin kullanabilecekleri araçlar e, konuşulacak. Hukuki araçlar, e, yani yasal araçlar, işte e, kampanyacılık araçları, medya iletişim araçları vesaire gibi bunlar e, üzerinden konuşulacak. Bunlar daha etkin nasıl kullanılabilir konusunda eğitimler olacak. Yaratıcı e, eylem ve etkinlikler nasıl düzenlenir ilgi çekecek daha fazla insanı e, o konuda çaba sarf etmeye teşvik edecek e, eylem ve etkinlikler nasıl düzenlenir, düzenlenir e, konusunda e, yine eğitimler olacak. E, Türkiye'de çeşitli e, yerel e, örgütlerin e, veya işte mücadele gruplarının veya... E, Bunun gibi e, mücadele eden grupların e, kendi deneyimleri dinlenilecek, e, dünyadan farklı bölgelerde benzer e, faaliyetler gösteren, benzer mücadeleler yürüten e, grupların e, hikayeleri, kazanım hikayeleri aslında, hı hı. başarı hikayeleri e, dinlenilecek, ilham vermesi veya örnek teşkil etmesi bakımından e, bu şekilde faaliyetler, çalıştaylar yapılacak ama... Her şeyden önemlisi 20'sinde saat 17'de e, tünelde veya Ankara'daysanız saat 11'de tren garı önünde olmak. Bu arada e, hem İstanbul'da hem Ankara'daki etkinlikler aslında Türkiye çapındaki etkinliklerle ilgili olarak da e, büyük bir destekçi kurum var. Senin bahsettiğin gibi aslında organik olarak diyelim çok doğal bir şekilde dünyanın her tarafında da yapılandı. Herkes e, STK'lar olsun, bireysel gruplar olsun, platformlar olsun buna katılıyorlar. Ama Türkiye'de e, halkların Iklim hareketine destek veren kuruluşlara büyük bir grup var destek veren. Baktığım zaman 350.org ki senin de temsilcisi oldun, Türkiye'de aktif çalışmalarını yürüttüğün. Açık Radyo, Yeşil Düşünce Derneği, Yeryüzü Derneği devam ediyor. Greenpeace, Akdeniz, Eurosalar, WWF... Herkes yani baktığın zaman liste çok uzuyor. Bildiğimiz STK'lar, küçük STK'lar, büyük platformlar genişleyen bir liste var. Tabii ki bizim de vakfımız olarak, tema vakfı biz. olarak biz de hem İstanbul'daki hem Ankara'daki Hafta sonu etkinliklerine ve özellikle de cumartesi günü 5'te gerçekleşecek iklim yürüyüşüne destek veriyor olacağız. Ve sanırsam hani küçük bir yandan da konuşuluyor. Başka şehirlerde İstanbul Ankara dışında da farklı etkinlikler farklı eylemler olduğu durumda tema vakıf temsilcileri de Anadolu'dan bunlara katılım gösterecekler. Çok bu işte harika bir haber. Zaten olması gereken bu yani her gönüllünün işte temanın zaten çok büyük bir gönüllü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bulunduğu yerde faaliyete destek vermesi ve bulunduğu yerin sorunlarını öne çıkartması. Aslında beklent bu yani kimse e, soyut böyle e, insan hayatına temas etmeyen, kendi en azından orada yaşayan insanların hayatına temas etmeyen mesele için harekete geçmeyi beklemiyor. Geçmesini beklemiyor kimsenin ama... O bölgede bir termik santral inşaat olabilir, o bölgede kuraklık sorunu olabilir, o bölgede iklim kaynaklı başka bir sorun olabilir, ee, insanlar göçe zorlanıyor olabilir, çeşitli veya işte bir iklim adaleti meselesi olabilir, Somada olduğu gibi bu gibi meselelerin olduğu yerlerde oradaki insanların yerelde harekete geçmeleri beklenti tam olarak bu, o yüzden harika bir haber. Bu. Evet biz de eminim yani Tema Vakfı başta olmak üzere yereldeki platformlar, yereldeki örgütlerin de e, bu anlamda kendi yürüyüşlerini gerçekleştirmesini umuyoruz. Mahir'in dediği şey çok önemli. Hakikaten bu hareketin arkasında büyük bir kurum, tek bir STK, tek bir platform yok. Biz de buradan Açık Radyo'daki dinleyicilerimize, Tema Vakfı'nın e, gönüllüsü olan bizi yakından takip eden yine dinleyicilerimize Kenan'la birlikte bu çağrımızı hatırlatalım. Sizler de yerelde 20-21 Eylül hafta sonu etkinlik düzenlemek... Yürüyüş, panel, seminer bu büyük ölçekte e, People's Climate March kapsamında bir şeyler yapmak istiyorsanız Kenan'la bağlantıya geçin, detaylarını verin ki biz de diğer paydaşlarımızla paylaşabilelim. Evet aynı şekilde e, çağrımızı buradan tekrarlamamız, Günlerimiz sesimizi duyuyordur eminim. E, herkesin e, Mayen'in söylediği çok doğru bir şey var. Herkesin kendi ilinde de aslında kendi ilinin sorunlarına yaşadığı kentin E, sorunlarına dikkat çekerek bir şeyler yapıyor olması e, sahiplenmeyi de gösterecek ve geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacak. Bu noktada tem vakfı gönülleri de e, eminim o hafta sonu boş durmayacaklardır. Türkiye'nin dört bir tarafında seslerini duyurmaya devam edeceklerdir. E, Özgül'ün söylediği gibi e, biz zaten sahamıza gönüllerimize duyuruyor olacak, olacağız ve e, kendilerinde e, bu haftası, o hafta sonu e, bu eylemlerde desteklerini bekliyoruz. Bekliyor olacak. Evet. Ee, bu arada e, konuyla da alakalı olarak e, haberlerde gördük. E, Mahir son kalan birkaç dakikamızda konuyla alakalı olduğu için 350 orgun e, da ön plana çıkardı bir film var. Onun da belki duyurusunu yapalım. E, Disruption filmi medyada duyuyoruz, sosyal medyada duyuyoruz. Onunla ilgili de birkaç şey söylemek ister misin? Tabii söyleyeyim. Bir kere ona gelmeden önce başka bir Tabii. şey daha söyleyeyim. Türkçe web sitesi e, bu hareketin Türkçe web sitesi e, yarın açılıyor. E, onu söyleyeyim. Yani e, zaten Türkçe ...şeyler, e, bilgiler çeşitli web sitelerine mevcut... ...ama tek bir yerden hepsine ulaşabileceğimiz web sitesi de yarın açılıyor... ...onun duyurusu yapılır. Disruption filmine gelince bu aslında e, çok Amerika odaklı bir film... ...onu söylemek gerekir. Yani e, iklim değişikliği meselesine biraz Amerika perspektifinden... ...oradaki mücadeleler perspektifinden bakıyor. Ama çok etkileyici bir film. Yani çünkü birçok şey artık evrensel yani orada olan... Gezegen bir. Geç, gezegen bir... Ee, çok etkileyici bir film. Yani ve Çok uzun bir filmde değil. 50-52 dakika civarında insanı gerçekten etkiliyor. Bu filmin de Türkçeleştirme, altyazılı çalışması devam ediyor. Ee, yarın e, bitecek ve önümüzdeki hafta gösterime girecek. Gösterime girdikten sonra da e, internet üzerinden herkese açık bir film. Herkes kendi çevresine e, gösterimler düzenleyebilir. Arkadaşlarını davet edip evinde gösterebilir. Bir yeri kapatabilir. Bu gibi şeyler mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızda 350.org'dan dostumuz Mahir Ilgaz'ı konuk ettik. Halkların iklim hareketini 20-21 Eylül'de küresel ölçekte gerçekleştirilecek olan Alternatif İklim de adı verilen halkların iklim hareketini konuştuk. Siz de bununla ilgili olarak detayları Türkçe web sitesinden de yarın açılacak olan Türkçe web sitesinden de öğrenebilirsiniz. Bu web sitesinin linki detayları Açık Radyo'nun web sitesinde diğer kurumların, Tema Vakfı gibi destekleyici kurumların sosyal medya araçlarından da duyurulacak. Ben programımızı kapatırken bir Bir kere daha 11 Eylül 2014 olması vesilesiyle Tema Vakfı'nın 22. yılını tüm gönüllerimizin nezdinde herkes adına kutlamak istiyorum. Hakikaten 22 yıldır Anadolu'nun, Trakya'nın Anadolu'nun her tarafında mücadele, doğal varlıkları koruma mücadelesinde aktif olarak çalışan, pasif olarak çalışan, destek veren, bireysel, kurumsal, Herkese e, teşekkür ediyoruz. Bütün e, vakfın gönüllerinin 22. yılını kutlamak istiyoruz. Evet aynı şekilde gözgün de dediği gibi 22 yıldır bu ülkenin toprağına, suyuna, havasına hatta bu gezegene sahip çıkan tüm gönüllerimizin e, bir kez daha vakfımızın kuruluş yıllarını gönlümüzde kutluyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü